Yenilenlerin Geri Dönüşü Kureyş ordusu Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında geride kardeşi Nevfe'li esir bırakan Haşimi Ebu Sufyan vardı. Ebu Sufyan'ın yeni dine karşı gösterdiği düşmanlık onun kuzeni aynı zamanda da süt kardeşi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni din hakkında hicveden şiirler yazmaya itmişti.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 Yanında Abbas'ın kölelerinden biri olan Ebu Rafi radıyallahu anh oturuyor ve ok yapıyordu. Ümmül Fazl radıyallahu anh gibi o da Müslümandı. İkisi de birkaç kişi hariç Müslüman olduklarını herkesten gizliyorlardı. Fakat Ebu Rafi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zafer haberini duyunca sevinçten kendini tutamadı ve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 Bunun üzerine Ümmül Fazl yerden çadıra destek olarak kullanılan tahta bir kazık aldı ve tüm gücüyle Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Kayınının kafa derisi yarılmış, etler dışarı çıkmış ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan bir yara açılmıştı. Ümmül Fazl radıyallahu anh sahibi burada olmadığı ve onu koruyamadığı için ona böyle mi davranıyorsun diye bağırdı.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 Bu nedenle diğerlerine örnek olmak için biri öldürülen, diğeri de esir alınan iki oğlu Hanzala ile Amr hakkında şöyle konuştu. Hem zenginlik hem de kanımdan iki taraflı kaybım için üzülecek miyim? Hanzala'yı öldürdüler. Amr için fidye mi vermeliyim? Bırakın onlarla birlikte kalsın. Onu istedikleri kadar yanlarında tutsunlar.